Capsule. Hay kötü fikir kötü fikir Yes. Edecek, i̇htiyacın kadar al. ...bir hafta erken mi uyandırdın? Aa, olamaz. O kadar aptal olamazsın. Sakın bana ait olan şeyleri çalmaya çalıştığını söyleme. RJ... ...seni yemem gerekecek. Dur, ben, ben sadece ailesini ekme götürmeye çalışan bir garibanım. Senin bir ailen yok ki. Tek kişilik bir aile benimki. Hmm. Tamam dur dur dur bekle bekle. Bak hala buradalar. Yani teknik olarak çalınmış sayılmaz. <Gülüyor> Aa hayır. Yavaş. Uf. Ucuz atlattım. Hayır. Neyse Hepsini geri vereceğim. Gerçekten. Eğer beni yersen. Sıfırdan başlarsın. Ben sana geri getiririm. Hem de hepsini. Kırmızı çek çekirde Olmuş bil. No. Peki mavi buzluğum? Mavi buzluk yazdım listeye. Mavi olması şart mı? Evet. Pat cipslerimi de isterim. O şeylere bayılıyorum. Ağzına bir tane attın mı doymak nedir? Bilemezsin. Çok doğru. Ne yazık ki doğru. Bak şöyle yapalım. Sana en büyük olanlardan şu aile boyu paketlerden getireyim. Öyle bir şey mi var? Eminim vardır. Pekala Arjay, kış uykuma geri dönüyorum. Dolunay olduğunda uyanmış olacağım. Umarım o zaman bana ait olan her şey eski yerinde olur. Ama Dolunay'a bir hafta var, tek başıma bu imkansız. Aa! İyidir bir hafta tamam, yardım edecek birilerini bulurum. Dolunay'da eksiksiz olarak kaçmayı aklından bile geçirme. Çünkü kaçarsan peşine düşer ve seni bulduğum yerde yok ederim. Tamam. Tamam dostum. Sen iyice dinlen Amy. Ben hallederim. <gülüyor> Bir hafta sonra seninle oturup bunlara gülüyor olacağız. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gotta tell myself, yeah, I'm the man. Looks grim right now, but pretty soon we'll be laughing about. Güzel bir hayata giriş kapısı. Oh, oh, çok soğuk, çok soğuk. Oh, oh. Kabuksuz tek yeri nasıl da buldu? Oh. Vay be. Bahar geldi. Bu da kışa 274 gün kaldı demektir. Hey millet uyanın. Kış uykusu bitti. Ya, günaydın. Günaydın Emi. Çok kişim gelmiş be. Ah sakın su içtiğimiz göle yapma. Hadi bakalım size diyorum bahar geldi. Yani işbaşı yapmalıyız. Aa, bitti. Hayır dur bekle. Hadi millet uyanın artık. Beni oraya getirtmeyin. Onu dinleseniz iyi olur. Bütün kış içimde tuttuğum bir şey var ya. İşte şimdi onu salacağım. Aa! Teşekkür ederim Stella. Ah koca bir ormanı boşaltırım ben. Bu ne ki? İstesem neler yaparım? Günaydın. Ne haber? Herkese günaydın. Harikulade günaydın bir Stella. sabah öyle değil mi? Ah. Anneciğim. Oo, gözlerin uykunu pek alamadığını söylüyor hayatım. Bucky ve Kuyilo iki üç haftada bir uyanıp durdular. Spike da sürekli dürttü. Ee ne de olsa bir kirpi. Evet içlerinde en sivri olan o. Bak ne diyeceğim. Gündüz nöbetini ben alsam. Oğlu bu harika olur. Tamam çocuklar annenizi duydunuz. Şimdi beni dinleyin. Uslu durun biraz. <gülüyor> Aa olamaz. korktum başıma geldi. Yemek nerede? Yemek yok mu? Çok acıktım ben. Yiyecek bir şey kalmadı mı yani, he? Her şeyi yiyip bitirdi Kemi. Kış uzun sürdü. Şimdi gidip yiyecek bulmamız gerek. Oldu o zaman. Ormana kesane saklamıştım yerini hatırlıyorum. Hemen dönerim, hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeter. <gülüyor> Baba, o sadece kar. Ama o yırtıcı bir hayvan olabilirdi. Ölü taklidi yapmak biraz... ...iğrenç. Heather, sana kaç kez anlatacağım. Ölü taklidi yapmak bizim işimiz. Biz ölürüz ki yaşayabilirim. Çocuklar patron benim Baba. tamam mı? O yüzden Aha, biraz beni. sakinleşin. Şekerim bu sene sana Ar ne lazım biliyor musun? İyi bir eş. İyi bir eş, i̇yi eş mi? Yani. İyi bir eş mi? Kesin Ay gene başladı. Neden herkes bir erkeğe ihtiyacım olduğunu düşünüyor? Kuş yuvası gibiyim, bataklık gibi kokuyorum. O yüzden nazik, çocuklarla iyi geçinen, burnu koku almayan birisini bulursan... ...beni ara. <Gülüyor> <Gülüyor> Baksanız Ah bakın yemek. Şey sanırım bu ne demek? Biliyorsunuz. Ben. Bir dakika hemi. Bu da demektir ki açlıktan ölmeden önce dokuz çileğimiz kaldı. Aa. Affedersin biraz abarttım. Yani karnımızı açlıktan kramp girecek. Ben. Daha bitirmedim hemi. Günaydın Loup, Beni. Sağ. Ol. Ne haber çocuklar? Yani size anlatmak istediğim şey... Ben... Daha bitirmedim Emi. Yine çişin geliyse git. Demek istedim şu ki geçen seneyi ucuz atlattık. Bu yüzden bu sene kütüğü doldurduğumuzdan emin olmalıyız. Hem de ağzına kadar... Aynen öyle. Ağzına kadar dolmalı. Çünkü biz kimiz? Toplayıcılar! Peki biz ne toplarız? Yemek! Doğru. Süpersin Gerçekten süper. Evet Emi. Ha? Ne diyordun? Neye ne diyordum Bana ne söylemek istiyordun? Ha? Neydi be? Neydi be? Neydi ya? Neydi? Neydi? Bekle! Tam dilimin ucunda ama... Evet! Çok garip bir şey gördüm tam şurada. İnanın bana gerçekten çok korkunç bir izin! Pekala. Toplantımız garip, korkunç bir şeyle son bulmuştur. Hadi gidelim. Hmm. Toplayıcılar. Hem hangi garip şey? Oh! Bu garip şey mi? Bunun sonu yok ya. Oh! Hey! Bu tarafa da uzayıp gidiyor. Vay anneciğim. Vay be. Evet, anneciğim buraya çuk oturdu hayatım. Görmedim. Vay canına ne kadar büyük. Bu şey deneyin nesi? Heather dur! Korkuyorum. Ben de anne Korkmayın. Bu sadece... Bu şey Ben... Şey... E, bu bir burn <gülüyor> Şey... E, bu bir... E, görünüşe göre... Bir çeşit çalılık. Buna ne isim verildiğini bilseydim daha az korkardım. Ona Steve diyelim. Steve mi? Ne bileyim ben çok severim. Steve kulağa hoş geliyor. Evet ben de daha az korktum Steve'de. Oh yüce ve kudretli Steve. Ne istiyorsun? He ee, konuşabileceğini sanmıyorum. Seni duydum genç adam. Ah! Uh! Hemen buraya geleceksin. Peki. Hemi gel buraya. Ama Steve çok kızgın. O ses Steve'in diğer yanından geldi. Yani bu çalılın yani bu şeyin... Ay. Bence bu şeyin ne olduğunu ve niçin burada olduğunu anlamanın tek bir yolu var. Ben gidip araştıracağım. ay. ay, ay, ay. Verney yedi. Pekala Steve. Sen kendin kaşındın. Stella dur. Beni yemedi. Sadece tökezledim. Şimdi oraya geçeceğim. Siz olduğunuz yerde kalın. Hah? Oh. Burası da ne böyle? Ya, hey bakar mısın kijek? Küçük... <gülüyor> Dostum. Ben araba kullanıyorum. Hadi, Orada adım, ne gördün? Orada korkunç pembe iki ayaklılar oh. var. Biz kış gelmiş olmalılar ve korkunçtular. Ayaklarına tekerlekler vardı ve ellerinde uzun sopalar. Beni o sopalarla sağa sola atıp durdular. Bir tür vahşi bir oyun oynuyorlardı. Ölü taklidi yapmalıydın. Güzelce yere yatmalıydın <gülüyor> ve ölmeliydin. Baba. Daha en kötüsünü anlatmadım. Ormanın yarısı gitmiş. Ha? Oh. Meşe ağaçları, böğürtlenler hepsi ama hepsi gitmiş. Anneciğim. Karnımızı nasıl doyuracağız? Evet. Aa, nasıl nasıl doyuracağız? doyuracağız? Bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Bundan böyle bela istemiyorsak hiçbirimiz... ...Steve'in arkasına geçmeyecek. Ona çiğit derler. Ve hiç de korkulacak bir şey değildir amfibik dostum. Daha güzel bir hayatın giriş kapısıdır o. Ee, ben bir sürüngenim aslında. Ama herkes bunu karıştırır. Peki ya sen kimdin? Ah ne kadar kabayım. Adım Arji. Ne olur beni yanlış anlamayın. Ama konuşmalarınızı duydum ve sanırım şu çitin ne olduğu konusunda sizi biraz aydınlatabilirim. Bakın, bir zamanlar başıboş bir orman olan bu yer artık 22 hektarlık en ince detayı düşünülmüş klimalı bir cennet. Yalnız küçük bir sorun var. Siz Buradasınız. <Gülüyor> hayır, hayır, hayır. Bu iyi bir şey. Kış yukusuna yatıyorsunuz değil mi? Yazın yemek toplayıp, kış hazırlık yapıyorsunuz. Ha? Kütüğe doldururuz. Hem Ne? Bu kütük mü? Bu mağara kadar geniş kütük mü? Hem de ağzına kadar. Ozi. Ee, bir şey soracağım. Ee, ne kadar sürüyor bu? Yani e, kütüğü doldurmak? Tam 274 gün. Ooo! Bir haftaya ne dersiniz? Bu imkansız. Birlikte çalışırsak değil. Bakın sizde toplama yeteneği var, bende de tecrübe ve onlarda da yemek var. Ne kadar yemek? Kilolarca yemek, tonlarca yemek, aklınızın alamayacağı kadar yemek. Bana sorarsan aklımızın alamayacağı kadar yiyeceğe ihtiyacımız olduğunu pek zannetmiyorum. Bence öyle değil, dedikleri bana bayağı mantıklı geldi, onu dinlemeliyiz. Şey evet benim için de bir sorun olmaz. Hayır olur efendim, kuyruğum yine titriyor. Aaa! Aa, aa. Durun durun durun bir dakika, sen ne oldu dedin? Ne zaman bir tehlike hissetsem, kuyruğum titremeye başlar. İşin daha ilginci. Şimdiye kadar anlattığın her şeyi kuyruğumu deliye çevirdi. Dinle. Verne, dedim. Korkmanızı gerektirecek şeyler anlatmadım ki size. Olabilir ama korktum. Üstelik geçerli nedenlerim de var. Ha, Doğuştan de. olmadı bunlar. Aa, bunlar o tarafa rehbertsiz gittiğin için olmuş, Verne. Her neyse. Geldiğin için sağ ol. Ama ilgilenmiyoruz. Hiç tatmadığın kadar lezzetli yemeklerle ilgilenmiyor musun yani? Hayır. Hadi ama. Sana ilgilenmiyoruz dedim. Tamam. Kızma, seni anladım. Ne yapalım demek bu tür şeylere henüz açık değilsiniz. Oh, bu ne böyle be? <Gülüyor> bu sevgili dostum, sihirli bir karışımdır. Mısır unu ve nemden arındırılmış peynir tozu, <Gülüyor> antioksidanlar ve lezzet artırıcı katkı maddeleri. Ya da bildiğimiz cips. Beynirli nachos. <gülüyor> çok çok... Daha... Evet, Wern. Bunlar çok güzel. Hepsi güzel. Ve bu gece hep beraber oraya gidiyoruz. Yaşasın. Sistemize hoş geldiniz. Anne, bize, bize bak. Bize baksana. Vay be. Kalkın şuna bak. Anneciğim. Kuyruk ne durumda, Wern? Bana bak. Bu aileden birinin canı yanarsa bunun için seni sorumlu tutarım bilmiş ol. Ama şu an çok eğleniyorlar. Bunun için sorumluluk alırız işte. Benciğim bak, karşılaştırma yapmak için dikenlerimden bir iki örnek aldım. Şunlara bir baksana. Bu taraftaki çimenler çok daha yeşil. Burn, sen gerçekten bu tarafa geçtiğine emin misin? Evet çünkü bizim rakım dedi ki. Tamam, tamamı sıkıldım artık duymaktan. Anladım. Evet, birkaç numara biliyor olabilir ama suyun üzerinde de yürümüyor ya. Hey, bakın millet yemek bu tarafta. Ah. <gülüyor> Aa, ne bu ne be? Bu bir dört çeker. İnsanlar bunu kullanıyor çünkü yavaş yavaş yürüme kabiliyetlerini kaybediyorlar. Anneciğim, ne kadar da büyük. Buna kaç insan sığabiliyor? Genelde bir tane. Oo. Alo, ben Gladys Sharp, başkanınız. Ev sahipleri birliğinden. <gülüyor> oh, ne? Ay, bu ne be? Durun durun korkmayın. Bu sadece bir insan. Bizim onlardan çekindiğimiz kadar onlar da bizden çekinir. Bakın olur da bir insan sizi görürse hemen yere yatın, mahsumca davranın ve kendinizi bir güzel temizleyin. bayılırlar buna. Çin boyu olarak beş santim zorunluluğunu getirmiştir ve benim yaptığım ölçümlere göre... ...sizinkiler daha çok altı santim gibi duruyor. Artık şu yemekleri alıp gidebilir miyiz? Ciddiyim yemekleri var mı yok mu? Görmedin mi? Kutudaydılar, sürekli yanlarında taşırlar zaten. Biz yaşamak için yeriz, insanlarsa yemek için yaşarlar. Bakın size şöyle açıklayayım. İnsan ağzına kara delik denir. İnsanoğluna ise koltuk patatesi denir. Bu ise yemek çağırmak için bir cihaz. Bu da, yemeğin birçok sesinden bir tanesi. Bu, yemeğin kullandığı geçitlerden biri. Bu, birçok yemek ulaştırma aracından biri. İnsanlar yemeği getiriyorlar, alıyorlar, yolluyorlar, araba gibi kullanıyorlar. Üstlerine bile giyiyorlar. Bu yemeği ısıtır, bu yemeği soğutur. Bu ise... Bunun ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> aa, aa, ne olacaktı ki zaten? Yemek! Burada ne için dua ederler biliyor musunuz? Yemek. Bu çok yemek yediklerinde yedikleri şeydir. Böyle suçlarından arınırlar ki daha çok yiyebilsinler. Yemek! Yemek! Yemek! Yemek! Yemek! yeterince var mıymış? Aslında hayır yok. Çünkü insanlar doymak nedir asla bilmez. Aa. Peki ya yemediklerini ne yapıyorlar sizce? Onları şu parlak gümüş kutulara koyarlar. Bizim olsun diye. Aa, anneciğim. İyi Hı? Güzel değil mi? İyiden bayramı gibi. Hmm. Bu bir bebek bezi. Aklının alamayacaklarından yani. Evet ne düşünüyorsunuz? Haklı mıymışım yoksa haklı mıymışım? Bu şeyler sadece çöp olanlar. Siz bir de o kutuları, paketleri ve kavanozları düşünün. Bakın diyorum takılın bana bir haftada o kadar çok yemek toplayacağız ki şey kadar. Şey şey bir ayı doyuracak kadar. Ne? Lafın gelişi canım. Yabancılar! Yabancılar! Hemen gidiniz buradan! Sorun nedir bebeğim? Ne yapıyorsunuz? İyi de sen böyle yapın dedin. Hayır, unutun onu! Kaçsın! Defolun buradan! <gülüyor> Gidin buradan! <gülüyor> Burayı daha yeni temizledim. <gülüyor> İğrenç atalaklar! Ben suçuma gidiyorum. <gülüyor> Korkunçuk. Çocuklar iyi misiniz? Yaralanmadınız mı? Başka ya. yerden yemek bulacağız değil mi? Şimdi anladınız mı? Ben işte bunlardan söz ediyordum. İnsanlar bizi etraflarında istemiyor. Aman korkuttuk biraz ama o da çok abarttı. Mesele değil. Mesele değil mi? Oo, biz mesele diye asıl buna deriz. Hadi ama yemekleri düşünsenize onca yemek için değer de ha. Tüm o şeyler için ölünür be. <gülüyor> Başka şekilde anlatayım. Hayır. Ölünür be. Çok doğru söyledin. Dinle. Bizim küçük ormanımız ilkel gelebilir senin gibi dışarıdan gelen çantalı birine tabii. Ne? Ama bence ki ben bu aile adına konuşuyorum ve diyorum ki hiçbir şey istemiyoruz. Özellikle şu çitin ardındaki hiçbir şeyi. Hadi ama. Evet, ben de istemiyorum. Evet, ama daha donatları de... tatmadınız bile. Tabii tabii. Ya bağlamak istemiyor muydunuz? Evet. Bu şekilde bağlarız işte. Evet. Kış uykusu boyunca terleyeceksiniz. Tamam. Peki. Peki. Tamam o zaman siz bu gece bir düşünün. Evet tabii. Fikriniz değişirse haberim olsun. Düğbe, az daha kandırıyordum. İyi geceler herif. İyi geceler. İyi geceler İyi geceler İyi geceler Sağ ol, sana da bol. İyi uykular bey. İyi geceler herif. İyi geceler İyi geceler bakayım. İyi geceler. İyi geceler bay. İyi geceler amca. İyi geceler kulo. İyi geceler amca. Unutmayın, uyandığımızda kışa sadece 270. Kavrı çalacak, <Gülüyor> geceler, hmm. pat, Hı, buzluk. Hı, çek çek. Ah! Ah! Vakit doldu RJ. Ama daha altı günüm var, hayır, hayır! <Gülüyor> hayır. Ay! Ay! Ay, tamam, pat ilerimse Kürkümde, hala yaşıyorum, hala yaşıyorum. <Gülüyor> ...götürmeyim ki. Evet. Evet çocuklar yumulun. Kahvaltıda ağaç kabuğu var. Ben donat istiyorum. Ben de pizza. Hayır olmaz. Geç. <Gülüyor> Ah! Hmm. İşte bu harika. Evet çiğnemesi biraz zaman alıyor, fakat bu <gülüyor> gerçekten çok lezzetli ve ayrıca içinde bol bol yararlı lif de var. Hmm fazlasıyla. İtiraf etmeliyim, o yediğin çok lezzetli duruyor. <gülüyor> Sen ne arıyorsun burada? Size yardım etmeye geldim. Yemek topluyorsunuz ya. Baksana, Vern, dün garip bir kelime kullanmıştın. Hani şu küçük ketenis hakkında. Ağla başlıyordu. Neydi o, hatırlıyor musun? Aile mi? Evet, evet, o. Biliyor musun? Beni tam şuramdan vurdu. Bir zamanlar Vern, benim de her şeyim vardı. Kendi evim, etrafımda sevdiklerim. Uzaktan kumandam. Ama bir gün hepsini kaybettim. Bir motorlu tırpan yüzünden. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel buraya. <Gülüyor> Bu iyi geldi değil mi? Of be kardeşim. Aslında ekibe yeni birinin katılması iyi olur. <Gülüyor> motorlu bir tırpan Burn. Motorlu bir tırpan. Bekala. Seni de üzdüm. Ben gideyim artık. İşte ben. Gidiyorum. Ben memnun oldum. Usta Sizi var. tanıdığıma çok memnun oldum. Umarım bir gün ormanda karşılaşırız. No. Hoşça kalın. Tamam, tamam. Hey, e, Acik. E, istersen kalabilirsin. <gülüyor> oh, gel buraya seni koca adam. Bu soğuk sert kabuğunun altında yumuşacık helva gibi bir şey olduğunu biliyordum. Sana bir amca diyebilir miyim? Vücudumdaki tüm kemikler kadar. Harika, hem ile birlikte çalışabilirim <gülüyor> Keshanelerimi bulmama yardım mı edeceksin? Ona da bakarız Hemi ona da bakarız. Ama önce şuna bir bakmanı istiyorum. <gülüyor> Sevdi mi bu kurabiyeyi? Boşver at gitsin. Ama ben yerdim onu. Dur dur dur merak etme. Bildiğim bir yerde o kadar güzel kurabiyeler var ki onları üniformalı küçük kızlar teslim ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evde oturuyor. Sadece işte Amerika'nın en sevilen kurabiyeleri, aşk kutu maçları, sızkan haneler, <gülüyor> ve lokum çörekler ve üstelik hepsi senin için. <gülüyor> hey, dur hey, durdu bekle Hamilton. Ağrol bakalım dostum. Arzulu olman güzel ama öyle pat diye alamazsın. Hani hepsi benimdi. Olacaklar eğer senin bu yerinde duramayan çılgın enerjini benim harika planımla birleştirirsek. Benimle misin? Ben ben ben ben ben ben benim ben. benimlesin. Hadi gidelim. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bana bak, o kurabiyelerden uzak dur. Onlar benim, <gülüyor> Hey, o da gelmeyecek değil mi? Çünkü onu istemiyorum. Of, işimiz var bununla. Hadi gel, ofisime geçelim. Şimdi, dinle beni. Bu da bizim ihtiyacımız olan vahşi, insan yiyen kuduz bir zincir. Bunu yapabilir misin? Aa, ee, öğretmenim. Evet. Hemi? Aa, ee, tamam, ee. <gülüyor> vahşi değildir, onlar sakin ve iyidir. Kuduz, kunduz değil. Aa! Ne? Tamam. Önce şu saçlarını ah, oh, biraz dağıtalım. Oh, oh. Bence güzel oldu. Şimdi de çünkü biraz eskitelim. Şu kuyruğu da karıştırdık mı rahatlıp kabartalım. Hmm, bu hoşuma gitti. Şimdi bana şu günce bir bak bakayım oğlum. Hadi. Oh oh bak alfabeyi nasıl sayıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senden dikkatini toplamanı istiyorum tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Bir bakalım. Dur biraz dur. Hayır bu değil. Hayır, hayır, hayır. Aha, Yusuf. Oh. Hemi. <gülüyor> Tamamdır. Hadi bakalım. Ben tam arkanda olacağım. Hadi, çık ortaya. Hadi. Hadi. Ben çılgın bir kuduz sincapım. Ben mi istiyorum. Kuduzum. Ağzım köpürüyor <kıprıyor gülüyor> benim. Kuduz, korkunç bakışlar köpürmüş biraz. Kuduz. Çok korkunç bir kuduz sincapım. Kuduz! Bu işe yarıyor. Arkamda. Biliyorum arkamda sincap. Atla dur. Uzak dur. Hayır, hayır. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oradan! Hemen uzaklaş çabuk! Neler oluyor burada? Hemi mi o? Her şey kontrol altında. Sen Çetinur'a gidin. Sen buna kontrolüm altında mı diyorsun? Ona saldırıyorlar. Hayır o çalışıyor. Geliyorum Emin. Ver. Hayır! Sen Aa, ne yapıyorsun? Dikkat edin! Ver! Ver! Ver! Asıl üzerim ben! Ver! Ver! Tanrım çok iğrenç! Ver! Bu harikaydı, sen dostum doğuştan yeteneklisin. Ya da şöyle mi demeliyim, anadan doğma. Oh. Hemi! Evet. Sen bir numarasın bir adamın. <gülüyor> var ya beni bile korkuttun. Kızları bırak, oraya gelip seni ben dövecektim. Sen iyisin değil mi? Elbette iyisin, sen Hemi'sin. O yaralar iyileşir, biliyor musun kızlar yaralara bayılır. <gülüyor> Anne hani orad orada orada orada orada Kududanmış gibiydi sanki. Bir de çıplak iğrenç bir amfibik vardı. Sürüngen. Aa tamam geçti kızlar. Hadi eve gidin bir kurabiye alıp televizyonu açın ve sakinleşin. Sağ ol anne. Affedersin Ceniz. Kızların dediğini doğru mu duydum? Kuduz bir sincap mı var? Oh sanırım biraz aşırı tepki gösterdiler. Ama ya haklılarsa? Ya potansiyel bir salgın tehdidi varsa? Kontrol dışı bir virüs, yayılan bir hastalık bu, bu, bu emlaklarımızın değerini bile düşürür. Evet. Fırında yemeğim var da. Gitmeliyim, tabii. Sen fırındaki yemeğini düşün, sitemizin kaybolan huzurunu ve sakinliğini ben düşünürüm nasıl olsa. Evet doğru, itmeyin. Bunlar herkese yeter. Bak burada sana özel bir kutu var Penny. Ay anneciğim bu çok güzel. Çocuklar yiyin, bu kadar lezzetli bir şey zararlı olamaz. Başının arkasında bir uyuşma hissediyor musun? Evet! Ona şeker koması derler. İnsanları devamlı hareketli kılan şey budur. Bu yüzden kış uykusuna yatmazlar. Alın üstüne bir de bunu için. Artık yaz boyunca yapabileceğiniz şeyleri sadece bir haftada yapacağız. <gülüyor> oh, ah. Bekle Hemi, sana en son gereken şey kafein. Hmm. Ah. <gülüyor> bu çok güzel. Ah. Çok doğru, evet yumulun. Çünkü sevgili dostlarım bu sadece bir başlangıç. Ne?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 Bana yok edici başlığı altında ne varsa numaralarını verin. Debbie, bu toplantı için izin belgesi istediğinizi hatırlamıyorum. Ben ben Biliyorsun birden fazla kişinin... <gülüyor> Tim'i e, git arabadan küreğe getir. <gülüyor> ah, gözlerim kararıyor, bacaklarım soğuyor. Ah, <gülüyor> i̇nanmıyorum. Ay, evet, <gülüyor> Anne! Sen misin o? Beni ışığa doğru çağıran, Işığa doğru mu yürümeliyim? Ne yaptığını sende diyor bu. Belki ona çarpınca beynine zarar vermişizdir. Bak sana <gülüyor> söylüyorum, bu kez çok ileri gittin. Şimdi bırak şu şeyi de gidelim çünkü... <gülüyor> Sen tehlikelisin, aklından zorun var. Yuvama dönüyorum. Elveda zalim dünya. <gülüyor> Elveda. Şimdi dürtebilir miyim? Hayır. Gördün mü? İşte bu olanlar yüzünden yok ediciyi çağırdım. Onları bu hale gelmeden öldürsün diye. Hadi uzaklaşın hepiniz buradan. Çabuk. Ha, tamam. tamam. Çocuklar, tutuş kollardan. Hadi. Hadi dikkat. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. hadi saklan, saklan. Evet, biri beni arayıp yabani hayvan sorunu yaşadığınızı söyledi. İşte çözüm karşınızda duruyor. Dwayne Lafontaine, sizin için geldi. Nerede kaldın sen? Yarın akşam bir hoş geldin partisi vereceğim. Ama şimdiye kadar Debbie'nin arabası bile senden daha fazla hayvan öldürdü. Sakin ol biraz bayan. Bizzat garanti veririm ki yarına kadar yaşayan tek bir hayvan kalmayacak. Haşerat avcısı, iş başında. Bırakın şunu, bırakın ha, şunu. Bakalım <gülüyor> burada ne var? Pidelfis marsupialis virginyanus. Yaklaşık beş kilo kadar. <gülüyor> Erkek! Bence o öldü. Aa, sahi mi? Siz de benim gibi haşerat teknik lisesinden mi mezun oldunuz? Sizi ölü taklidi yaparak kandırıyor. Hadi ilerleyin, ilerleyin, ilerleyin koşun. Hadi istiyorsam. yürüyün. <gülüyor> Rakın'dan bakarsanız nefes aldığını görebilirsiniz. Ay umarım şu an hiç acı çekmiyordur. Obanı! <gülüyor> <O gülüyor> eldir şunu, eldir şunu! Geldiniz ki teşekküre! Hadi! Beni sizler yaratsınız. Vay be! Bak. Pekala, bakalım ne tür hayvanlarla uğraşacağım. Keseli sıçan, kirpi, kokarca, sincap, rakun... Amfibik. Zürüngen. Hayır. Zürüngen. <Gülüyor> i̇şte oyunculuk diye ben bunu derim dostum. Harika ötesi. Öylece baka kaldılar dostum. Destan yazdın. <gülüyor> <gülüyor> baba itiraf etmeliyim ki orada sen hiç fena değildin. Alkışlar Uzi'ye. Evet baba harikasın. <gülüyor> Bu arada harika önderimizi de unutmamalıyız. RJ. RJ. <gülüyor> <gülüyor> Arce, buraya gel. Sana bir şey göstermek istiyoruz. Evet, tabii. Süper. <gülüyor> ne takıyım zaman? Sen <gülüyor> dostum. Evet. İşte orada, bu taraftan. Arce, hadi evet. gel. Sana bir şey göstermek istiyoruz. Hadi, acele et. Bir bak bakalım. İşte yeni evin. Bak bak burayı da senin için hazırladık. Benim için mi? Evet. Daha önce hiç böyle bir yere sahip olmuş muydun Arce? Hayır hiç böyle bir şeyim olmamıştı Al, ah, Benim bunu içmemem gerekiyor. Teşekkür ederim. <gülüyor> Bu benim çantam mı? Evet onu buraya getirdik çünkü artık o ağacın tepesinde uyuman gerekmeyecek. Gerçekten mi? Vay. Hey Arce şuna bak. Sen için televizyon bağladık. Ayrıca uydu için de kablo çektik. Sanırım bin kanal falan çekiyor. Babam ele geçirmeden kumandayı alsan iyi olur. Vay, uzaktan kumanda. Çok naziksiniz çocuklar. Gerçekten. Yayınımıza aramızdaki hainle devam ediyoruz. Kendinden utanmalısın. Ailemize girmene izin verdik ama sen bize ihanet ettin. Sana kalbimi verdim ben ama sen onu paramparça ettin. Büyü artık Kevin. Kendini bir pislik torbası gibi hissediyorsun çünkü sen bir pislik torbasısın, değil mi? Bu yüzden kabul et. Yüksek sesle söyle. Ben bir pislik torbasıyım. Pislik torbası mı? Bence o adam gerçek bir doktor değil. Sen ne düşünüyorsun Arce? Arce? Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur Ne yapıyorsun sen dostum? Çok derinlere girmeye başladın. Ha? Sadece yemeği al. Ayiği doyur. Yemeği al, ayıyı doyur. Aa, yemek nerede, yemek nerede, yemek nerede? Aa, ne yapıyorsun sen? Aldıklarınıza ait oldukları yere götürüyorum. Hayır yapma. Bak ben giderim istersen. Güzel. Sen git, ben de bu şeyleri sahiplerine geri vereyim. Ne? Neden? Çünkü... İnsanları kızdırdık. Sonumuzun o tavşan gibi olmasını istemeyiz. Şimdi bunları geri vereceğim ki onlar da bizi öldürmesinler. Vern anlamıyorsun galiba. Bunlara ihtiyacımız var. Hayır yok. Alamazsın dedim. Evet alırım. Bırak şunu! sen Bırak! Olmak zorundayım! Hayır! <gülüyor> Ne oldu? Şşş. Hayır. Şşş. Hayır artık karnım tok senin o meşhur hayır. tatlı diline. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Hayır, Ama şu anda tüm kabuğu titriyor ve şunu bil. Bu sefer içgüdülerimi dinleyeceğim. Artık ayaklarımız yere basmalı. Lütfen. Hayır hayır hayır. Oyun mu? Ha? <gülüyor> oh. <gülüyor> oyun, <gülüyor> oyun oyun oyun. Oi, oi, oi, oi, oi! Aaaah! <laughs> <laughs> oh! İçini ver bakayım. Aferin, Sen yemeği kurtar. Ben köpekten kurtulurum. Oy! Bütün yemeği döküyorsun dostum. İşte yakala. Oy! Sen de açmısın. İşte bak yemek. Ne? A Bak insanlar git onlarla oyna. Dikkat edeceksin. Hayır bu. Zincirlerini bırak. Oo! Dur! Hayır. Evet! Ah. Beyba. Ah, hola, mae. Oh. Sen şeytansın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır! Fern, iyi misin sen? Ozi bana yardım et. Aa tabii tabii. <gülüyor> ne oldu şimdi ya? Ne oldu? Gitti. Yemek gitti! Ne? Gitti mi? Nasıl gitti? Ona Sorun! Wörn? Hepsini gerçek sahiplerine geri verdim. Ne? Onlar için bizim canımız çıktı ya! Hem de nasıl? Topladığımız tüm o yemekler! Nasıl yani ya? Sen, sana inanmıyorum ya! Evet ver. neden böyle bir şey yaptın? Kütük dolmuştu. Evet abur cuburla. Ah, ne demek istiyorsun yani? Bizim yöntemle yemek toplamak senin harika yöntemi kadar iyi değil öyle mi? Yönteminiz mi? Yani onun yöntemi. Farkında değil misiniz R.J. sizi kullanıyor. Wern <Gülüyor> çok ayıp ama R.J. böyle bir şey yapmaz. Bu konuda bana güvenmelisiniz. Onda yanlış bir şeyler olduğunu anlamıyor musunuz? Ne zaman onun yanına yaklaşsam kuyruğum titriyor. Oo oh, yani senin popon titriyor diye biz aç kalacağız öyle mi? Sakın senin şu küçük titrek kuyruğun biraz kıskançlık yapıyor olmasın? Kıskanmak mı? Onu mu? Evet. O bizi geleceğe taşımak istiyor ama sen buna engel oluyorsun. Evet engelliyorum doğru ama yok olmaktan. Ne yaptığını gördün mü? Senin söylediklerinin yarısını dinleseler bir hafta içinde ölürler. Sen sadece onlardan faydalanmak istiyorsun çünkü onlar o kadar aptal ve saflar ki. Aptal değilim ben. <gülüyor> tamam, e, onu demek istemedim. Yani, yani cahilsiniz. O hayat hakkında, o oradaki. Hadi ama çocuklar, öyle demek istemedim. <gülüyor> Durun, gitmeyin ama. Sela, Ozzy. Hemi, öyle demek istemedim. Hemi aptal değilim ben lütfen so, so easily It's only İyi geceler hacı amca. İyi geceler evlad. A Taksa dışıdır hanımefendi. Bütün eyaletlerde yasaklanmıştır. Texas hariç. İsterse Cenevre Savaş Anlaşması'na aykırı olsun. Onu istiyorum. <gülüyor> Bunu tahmin etmiştim. O yüzden monte ettim bile Mayan. Elveda istilacı hayvanlar. Vay be. <gülüyor> ...geri götürmemeliydim. Ne? O kadar yemeği geri götürmemeliydim. Ben sadece her şey eskisi gibi olsun istedim o kadar. Tedbirli davranmak istedim. Çünkü ben böyle biriyim. Ben doğuştan sağlamcıyım. Daha kendi kabuğumda bile bilmediğim yerler var. Oysa diğer tarafta sen... ...neşeli, eğlenceli... ...korkusuz birisin. Galiba onlar haklı ben seni kıskanıyorum. <Gülüyor> Burn, inan bana. Bende kıskanılacak hiçbir şey yok. Sen... Sen iyi birisin. Ailen için en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Ama onlar için en iyisi sensin artık. Kuyruğun ne diyor buna? Ee... Beynim kuyruğumu dinle diyor. Kuyruğumsa beynini dinle gitsin diyor. Sonunda hasta oldum kaldım ortada. Bu yüzden onları artık sen yönetmelisin. Gerçekten burada neler oluyor bilmiyorsun. Sen biliyorsun. Peki sorun ne o zaman? Bu. Evet. İşte sorun bu. Görüyor musun? Dinliyorum. Sadece... Ee? Dur biraz burada, tamam mı? Tamam. Şey, partinin ev sahibi siz misiniz? Evet, bu taraftan. Bakın, şurada kullanmanız için galoşlar var. Evet! Evet! Ee, e, e, bu nedir? Ne? Ha! O mu? Hı, -hı. O, o... Liste. Ne listesi? Ee, kaybettiğin şeylerin listesi, Burn. Gerçekten mi? Gördüğü gibi bayağı uzun bir liste. Sen gerçekten işini iyi biliyorsun değil mi? Güzel liste. Bak öyle bir yer biliyorum ki tıka basa yiyecek dolu. Hepsini bir gece de geri alabiliriz. Harika. Hadi gidelim. Nerede? Şu evin içinde. Ne? Aa! Aa! Bu kabuk ne işe yarıyor Allah aşkına? Ver şunu bana. Yani Wern'ün demek istediği... Yani tabii hepsini tek bir kelimeyle özetlemek zor ama... Özür dilerim. Tamam oh. çocuklar. Gel. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam toparlanın artık bakalım. İşte planımız. Tuzak kurmuşlar. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Ve burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Büyük olanı da burada. Burada. Burada. Ve belki birkaç tane de burada. Ah hepsi bu kadar mı? Hayır. Şuralarda da bir sürü kırmızı ışık var. Sen iyi misin Wern? Yeşerdin iyice. Bir ara gözüm falan karardı ama anladım. Her yer ışıklar tuzaklarla doluk. Şu kabuğu değiştirsen mi acaba? Evet. Bu biziz. Ben araba olayım mı? Ben araba olmak istiyorum. Araba benim. Sen ayakkabı ol. Ayakkabı iğrenç. Neden sen şu son modelite olmuyorsun? Hey! Bunun ne önemi var? Ayrıca araba benim. Her zaman ben olmuşumdur. Planımız üç basit adımdan oluşuyor. Birinci adım ışıkları hallet. İkinci adım içeri gir. Üçüncü adım tepelemesini yiyecekte dışarı çık. Fakat orası kocaman bir kale gibi. Duvarlar çok yüksek, kapılar geçilemez. İçeri nasıl gireceğiz? Tasma anahtarımız olacak. Gerçekten. Tasma kapıyı açan bir anahtar gibi ve... E, ne? Sence tasmasını öylece sana mı verecek yani? Bana değil vam kadın, sana. Ona mı? Bana mı? Evet sana. Kediye tasmasını verdirecek şey sende. O da senin... Kokum mu? Baş döndürücü çekiciliğin. <gülüyor> Çok mu yüksek oldu? Bak Rakun. E, belki de şu taktığın maske tam olarak görmeni engelliyor ama... Bilmem fark ettin mi? Ben bir kokarcayım. Dışarıdan bakınca belki. Ama ben senin içine bakıyorum ve bir kedi görüyorum. Tek yapmamız gereken onu dışarı çıkarmak. Makas. Makas Al bakalım. Hey Dur dur dikkat et. Kömür. Kömür mü? Oda da sprey. Domates suyu. Mantar. Mantar mı? Sakın ha. Bitiriyoruz. İşimiz var. Evet. Sanırım bir şey daha var. Ow! Hop dur. İşte bu. Mayanlar baylar. Sanırım işimiz bitti. Oh vay be. Ah annecim. Sen var ya yıkılıyorsun. Oh. Ne oh. Oh. Oh. Oh. oh. Çok güzel. Çok güzel. Tamam ce. Vakit geldi. İçeri giriyoruz. Of yine mi lanet olsun ne kadar da canlıya benziyor bunlar bıktım sizden plastik kalıpçılar. Bekler, dur dur Hemi. Bekle dur. Güzel. Yürü yürü, yürü yürü yürü yürü yürü. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Hemi sana onu at gitsin demiştim. ...her şey yolunda mı? Hı hı. Ha, işte bu. Hadi Hemi, hadi. Kırmızı ışığı izle. İşte orada, aferin. Aferin. İşte böyle, işte böyle. Orada, git al onu. Hı hı. Aferin, işte böyle. Hadi al şunu seni küçük çatlak. Tamamdır. Evet ikinci adım. İkinci adıma kadar çoktan ölürüz diyordum. Demek ki iyi gidiyor. Tamam fıstık sıra sende. Aa, bu kedi gerçekten salak olsa çok iyi olur. Ses verin şimdi. Kedisi olmalı. Kedi, Şunu kedi. kediye çevir. Kedi kedisin, belki inekse verdik umarım da versin versin bana. Kim var orada? Sen kedisin. Sen kedisin. Sen kedisin. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, ben kediyim. Miyav. Ya ne demezsin. Yürü ne duruyorsun git buradan sahibim ne olduğu belirsiz serserinin girmesine izin vermez. Serseri mi dedin? Tamam, sen kaşındın. Tasma'yı al. Hey, tasman ne kadar güzel. Bir göz atabilir miyim? Yok yok yok, yaklaşma lütfen. Senin gibi daha başından gelme yabani hayvanlarla muhatap olamam. <gülüyor> Topla pisliğini ve git. Pisliğim mi? <gülüyor> <gülüyor> Pislik demek. Ay anneciğim gene başladı. Tamam yetti be. Böyle olduğum için beni görür görmez pis olduğumu düşünmenizden bıktım usandım artık. Ama sana diyeceklerim var. Senin gibi şişko ukalabi kıl yumağı tarafından aşağılanmak için süslenmedim tamam mı? Makyaj benim popomda dostum. İstersen çıkarayım mantarı da gör. Dur! Kimse benimle böyle konuşamaz asla. <gülüyor> <gülüyor> Cesursun. Bunu sevdim. İnan bana aslında bundan çok daha cesurumdur. Kıl yuma. Pekala hadi. Şov başlıyor. Sen güçlüsün. Özün gerçekten çok etkileyici. Sen ne ne demek istedin? Gözlerin diyorum. Gözlerin mi? Onlar ışık saçıyor. Işık mı? Hay be. Sanırım gözlerim bu kısımda kararmış olmalı. Küçük ayakkabılar ve arabalar eve gerçekten giriyor muydu? Ee bir ismin var mı? Evet. Bir Fars bir zira ben paşa torunuyum. Huzurlarınızda Kaplangil Paşa'nın torunu Mahmut Şahbaz. Oo çok uzun bir isim. Seni şöyle çağırsam. Kaplan. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Şuna bakın, şuna bakın. Mekanda hayvanlar var. görev yerlerine. Hazır Hadi yürüyün. Hadi. Kaygan kaygan kaygan. Hadi! Hemi. Az Ospenji çok taban. Aa tamam. Bak bu acıdı. Oo. biliyorum. O da ne? O, o e, e o benim kalbimin sesi. Duymuyor musun? Mmm. Tamam, tamam. Sorun yok. Herkes göreye başına. Al bakalım. Hadi tut. Ah. Olamaz. <gülüyor> ah sefer başaracağım. Babamın öyle istisnai basık bir yüzü vardı ki hmm. o kadar güzeldi ki zar zor nefes alırdı. Büyüleyici. İçeride ayarlanabilir üzerine çıkıp yatabileceğin kalın bir halın var. Gel göstereyim sana. Hayır hayır ben daha kendimden bahsetmedim. Güzel güzel iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Nedir bu? Bu insanları her sabah yataktan çıkaran şey. Aa! Aa! Nereye gitti bu? Çabuk saklanın! geri gelmeden gitmeliyiz. Hayır. O pat chips olmadan olmaz. Ne? Lou, hadi. Televizyonun başla. Heather, gözünü o insanlardan ayırma. Oldu bil Arjay. Hayır, Heather, bekle. Kuyruğum, yine titriyor. Arjay, çek çıktı oldu. Hadi çekip gidelim. Bekle Vincent, birkaç saniyemiz olsun. Vincent mi? Nerede? Vincent'taki. Oh, Vern, Vincent. Aynı şey değil mi? Yani aynı şey değil mi? Ben ben biraz laf izinler demek istemiştim. <gülüyor> Ayım ayı yok. Hı? Oh! Işıklar kararıyor, bacaklar soğuk. Herdün. Ah! Herdün. Oh! Merdivenimde ölü beyaz bir sıçan var. Öldüğün zannettim. Ben senin öğrencinin baba. Aferin kızıma. Aa, hadi gel babana. Acele etmeliyiz fazla vaktimiz yok. Neler oluyor Arcey? Hiçbir şey. Öyleyse çıkalım artık buradan ihtiyacımız olanı aldık. Hayır almadık. Sen neden söz ediyorsun? İhtiyacımızdan fazlası Aa. var. Bak dinle tam şu kadarcık kaldı. Yiyecek dolu çekecek baş belası ayıya gidecek. Eğer <gülüyor> patçipsler menüde yoksa onun yerine ben olurum. Şimdi bırak şu kuyruğumu. Ne? Bırak dedim. Hey tut! Ha? Ah çok üzgünüm gitmem gerek! Stella, Stella nereye gidiyorsun? Stella! Ah Stella! Dinle sorun sen değilsin bunu yürütemeyiz çünkü ben bir bir kocacığım. Evet buyu Şekilde göreceğin gibi Siper alın. Nedir bu bu koku seni rahatsız ya. etmiyor mu? Hayır, bu yüz güzellik için yaratılmış. Ben hiç koku almıyorum. Koku almıyor musun? Herkes kapıya, hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi <gülüyor> hadi. <açın. gülüyor> Parti başlasın! Hmm, Kovşanlar! Aşkım kaç! Kaçın! O tarafa dışarı! Kaçın, çocuklar, oh. <gülüyor> İyi günler, sürüngen. Tutuklanmış bulunuyorsun. <gülüyor> Oo sen kokuyorsun. Çünkü sen onları benim evime soktun. <gülüyor> ee ablacığım kes şu ağlamayı. Bu küçük yaratıklar acısız ve çabuk şekilde yok edilecek. Hayır acılı olsun. Hem de en acılı şekilde. Sizinle iş yapmak zevkti bayan. adam bize ne yapacak? Ben bilemiyorum bebi Ölmek istemiyorum baba. Yani gerçek anlamda. Korkma, korkma tatlım. Kurtulacağız. Meğerse sen haklıymışsın Byrne. Seni dinlemeliydik. Çok üzgünüm. Hayır. Ona güvenemeyeceğimizi biliyordum. Ama bak ne yaptım. ...uyanık olmalıydım. Vay vay vay. Beyiz. <gülüyor> ben de tam seni öldürmeye geliyordum ki... ...senin şu gösterini izlemeye dalmışım fakat itiraf etmeliyim. Orada yaptığın şey... ...bir şaheserdi. Bugüne kadar gördüğüm en gaddar, en düzenbaz, en bencilce işti bütün bu yaptıkların. <gülüyor> Klasik R.J. Sen yiyeceğini aldın, onlar bedelini ödeyecek. Böyle devam edersen sonunda benim gibi olabilirsin. İstediğin her şeye sahip olursun. Ama ben sahiptim zaten. Kim? Onlar mı? Kimi kandırıyorsun? Sen kendin söyledin, senin ailen tek kişilik, hep öyle kalacak. Sen ve ben gibiler bu şekilde yaşar. Evet birkaç salak incinmiş olabilir, üzücü ama hayat böyle. İnan bana, onlara ihtiyacın yok. Aslında ihtiyacım var. Ve şimdi onların da bana var. Bu yüzden bu bana lazım. Acayip. Yine sırtım acıdı işte. Sen oh. Oh. Canım, ah. Seni yağmacısın. Dur. Sela, sizi ben kurtarmaya sen geldim. Sen sizi kurtaracağım. Sana öyle bir koku bırakacağım ki torunları bile leş gibi kokacak. Ne dedin? Dayı mı? Asayı. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Oğul, <gülüyor> oh. Kontrolden edeceğim. Biz sürelim. Araba hırsızı üç oyunundaki gibi. Ne? Ee? Efendim bir hedef belirteyiz. <gülüyor> bizi eve götür, bizi kütye götür. Bir önceki hedef seçildi. Uygun bir u dönüşü yapınız. Tamamdır. Ah! Emel, Sen elimi al. Seni dinlemem yasak. La, la, la, la, la, la, la, Çocuklar, bu ayıdan kurtulun. Elimizde hangi silahlar var? Bir çekicimiz var. Güzel. Ah! Ah! Sağ evet, evet, ay! İçeri alın, içeri alın! Asla! Halka kuyruklu şarlatan! Ozzy! bizi yardım etmeye çalışıyor, alın içeri. Tüm o yaptıklarından sonra mı? Sonuçta geri döndü. Bir ayı ile beraber. Allah Allah Allah asla Allah. bunu işe alamayın, sorucu ne oldu? Hey! Biz araba kullanırken kavga etmeyin. Bu kamyoneti geri döndürmek zorunda bırakmayın bizi. O başlattı ama. İnanın bana bize yardım etmek istiyor gerçekten. Ama Vörm sen her zaman bize kuyruğumu dinleyin dersin. Ama titremiyor ki. Ha. Ha. Neden baştan söylemedin? Ha. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ha. Ha. Bittin sen Arjay. Sonra da sıra onlarda. Dikkat et. Ha. İlk soldan satılırsın. Şurada bonus var. Ne iyi Yaşa. Bu hedefe vardınız. Herkes iyi mi? <gülüyor> hadi! <gülüyor> no. oh, Caz dansından kalan sakatlık... Hadi, aç, goyun, no. hadi, hadi, hadi! <gülüyor> Gördün Beni. Ay, iyi Çocuklar burada. Hemi. He Korkunç palyaço! Kaçın! Aa! Aa! Aa! Aa! Motorlu bir tırpan dön. Motorlu bir tırpan. Aa! Aa! Aa! Yukarı ay, çıkın ay, çıkın ay, çıkın. Çelim o. Can yüzümüz iran tiyatroklar. Ait olduğunuz ormana dönün! <gülüyor> <gülüyor> Demek dans etmek istiyorsunuz. Peki o zaman... ...parti başlasın. Anne, Çocuklar! Göre, ha, ha. Dikkat edin! Yine yatın! Koşun! Yetti artık! Vern, herkesi çıkar buradan. Ha? Ben onu oyalarım. Delirdin mi sen? Seni öldürür. Onun istediği benim. Burn, sen ailene göz kulak ol. Emin Olacağım Agay. zaten. Hem de bütün ailemi. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Ama vaktimiz yok. Hem, Hem mi? Oh. Oh. Ah. Aa. Hey, Mason. Sen haklıydın. Pat doymak nedir asla bilemezsin. RJ! Şimdi Hemi, hadi! Hadi! Hadi! Oh! <Gülüyor> oh! Tur. Canımız bayağı yanacak. Sen bir dahisin olur. Aa! <gülüyor> ben, sen bu kabuğu hiç tamir etmez misin? <gülüyor> İşe yaradığına sevindim. Çıkar onu. Geri ver. Hadi bakalım. Doğru Rocky Dağları'na koca olan. Bunun deri yüzücü turbo olduğunu biliyorsunuz değil bey, mi? Memur bey lütfen bunun yüzünden. Bana o sattı bunu. Benimle hiçbir alakası yok ki. Hey hey, hey. burası senin bahçen. Sözleşmede de senin imzan var. Derdini hakime anlatırsın. Hayır benim suçum değil. Bayan... bırak beni. Beni tutuklayamazsınız. Üzgünüm. Ben bu sitenin yönetim kurulu başkanıyım. Yakalayın <gülüyor> şunu. <gülüyor> dikkat edin kaçıyor. Ay. Görelim memur Yakalayın onu. Hey hey dikkat et. Ay. Bayan. Burdayım Oyun mu? Ya hayır hayır hayır. Değil değil oyun değil. Hayır. O, poshan. O, poshan. Evet, poshan. Buradayım kaflan. Göster. Hmm. Demek burasıymış. Şu vahşi orman denilen yer. Oşıma gitti bakalım koca oğlan benimle geliyorsun. Olur tamam. Baksana Aciye'yi. Ee, bil diye söylüyorum. Eğer bize tüm o yiyeceklerin kızgın ayı yatıştırmak için olduğunu söyleseydin... ...sana hepsini verirdik. Gerçekten mi? Evet. Aileler böyle yapar. Onlar birbirlerine göz kulak olur. <gülüyor> Aslında benim hiç ailem olmadı. Biliyorum. Ama inan bana. Bu... ...işte bu güzel bir hayata giriş kapısıdır. Keşke bana bunu daha önce söyleseydin. Evet ne yaparsın kötü iletişim aile arasında olur böyle şeyler. Evet ne diyorsun? Bunun bir parçası olacak mısın? Oho <Gülüyor> gel buraya gel buraya! <Gülüyor> Bu... Bunu yapmayacağımı söz vermişti babadığına da bir Ailemize hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Kim için bir haftaydı ama değil mi? <Gülüyor> Durun biraz bu demek ki kışa kadar yalnız 267 günümüz kaldı. Yemek işini ne yapacağız? Evet. Hemi. Kütüyü doldurdum ben. <gülüyor> Nasıl oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın Kestanelerimi de buldum. <gülüyor> <gülüyor> Suburbs. We feed the dog and mow the lawn Watching mommy bounce the checks While daddy juggles credit cards Let me tell y'all what it's like Watching Idol on a Friday night In a house built safe and sound On Indianapolis Sham on. We drive our cars every day To and from work both ways So we make just enough to pay To drive our cars to work each day hey, hey. We're rocking the suburbs Around the block just one more time We're rocking the suburbs Cause I can't tell which house. We oh, the shades and face the the suburbs bu dostların insanların tüm bağımlılık ve ilgilenin merkezindeki şeydir ve ona televizyon derler Süper. Yani insanların her şeyden haberdar olmak gibi bir saplantıları vardır. Bu gerçekten süper. Ayrıca popoların üzerinde oturmaya çok meraklıdırlar. Böylece televizyon izlerken bir taşla iki kuş vurmuş olurlar. Ya çok ilginç. Hadi gelin çocuklar televizyon saatimiz geldi. Aburcu burlar hazır. Sessiz harf al. Sessiz harf al. Bir ye al lütfen bir ye. Kumandayı bulamıyorum. Hey Spike yarışalım mı? Kumandayı gören oldu mu? Baba sakin ol. Biraz televizyona takılabilirim. Sanırım bugün şu bebeğin özel yeteneklerimi var. Yoksa Sakson gerçekten uzaylı mı öğreneceğiz? Aynı yolu 2'deki kan gibi. Genesis projesi atılgana ait. Ama kan yenilebilir yaşam inşaatını çalmak için süper bir plan yapmıştı. Vay bayağı detaylı anlattın. TRT'de izledim de bütün seri yayınlamışlardı. Öyle işte ne şeker isteyen. Ben bir tane alırım. Hey bak ye, şunu ya şunu Lou'ya uzatsana. Hmm, şunu bir tatsana. Sende ne var sakın onu alayım be. İşte mükemmel bir yemek. Ya kurabiyeler mi? Onun yerine çamur ya daha iyi. Ben yedim. Çamuru sevmiyorum. Tadı çamur gibi. Şş. Program başlıyor. I fell out, nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburbs Over which I never could see I heard the people who lived on the ceiling Scream and fight most scarily Hearing that noise was my first ever feeling That's how it's been all around me I'm all lost in the supermarket On your shop happily I came in here for the special offer a guaranteed personality I'm all tuned in, I see all the programs I save coupons from packets of tea I've got my giant hit discotheque album I empty a bottle and feel a bit free Kids in the holes and pipes in the walls Make me noises for company Long-distance callers make long-distance calls, and the silence makes me lonely. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guarantee personality. I'm all lost in the supermarket.